Mü'min olan arınır, su ile tövbe ile Hakkatında barınır, su ile tövbe ile Hakkatında barınır, su ile tövbe ile Mevlam'a kalbim verdim, bütün halimi serdim ben muradım a suila su ile Ben muradım a erdim su ile tevbe ile. Ile, ile Nur kaynağdır iman en önce ondayı kan ol Müslüman durulan su ile tövbe ile ol Müslüman durulan su ile tevbe ile Mevla'ma kalbim verdim bütün halimi serdim Ben moradım erdim Su ile ile Ben moradım erdim Su ile ile Maddemizi su yıkar Manamızı istiğfar Mümin mevlaya ya uçar su ila talbe ile mümin mevlaya ya uçar su ila talbe ile mevla'ma kalbim verdim bütün halimi serdim ben muradıma erdim su ila talbe ile ben muradıma erdim su ila talbe ile kirven yaptım uzak Temiz kulu hak Güzel olunur ancak su ile tövbe ile Güzel olunur ancak su ile tövbe ile Mevlam'a kalbim verdim Bütün halimi serdim Ben muradıma erdim su ile tövbe ile Ben muradıma erdim su ile tövbe ile Böyle kılınır namaz, Hakka ulaşır miyaz. Mü'min defterini yaz, su ila tövbe ile. Mü'min defterini yaz, su ila tövbe ile. Mevlam'a kalbim verdim, bütün halimi serdim. Ben muradıma, erdim, ile ile. ben muradıma erdim su ile tövbe ile Haram helal ile de Ne bulursan yeyip de Dön haramdan ayıp de Su ile ile Dön haramdan ayıp de Su ile tövbe ile Mevlam'a kalbim verdim